Arkadaşlar el akidetul vasıtiyenin e, şerhini işlemeye devam ediyoruz. Muhammed Halil el harrasın son olarak ehl-i sünnet vel cemaatin kurtulan fırka olduğunu bir iki hadis ışığında ve bununla beraber vasat demenin ne olduğunu e, yani sapık fırkalara göre de ümmetler arasında da vasat olduğunu haber vermiştik. Bugün metinde deniyor ki İbni Teymiye Rahimahullah'ın ifadesiyle "ve hum wasatun" onlar diyor vasattırlar. "fi babı sifatillahi sübhanehu ve teala beyne ehli't ta'til el cehmie ve ehli ve ehli't temsili müşebbehe" diyor ki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 Cehmiye ile müşebihe arasında bir yol tutarlar. Kimler? ehli Sünnet ve Cemaat. O halde kimdir Cehmiye? Onu kısaca dipnotta ifade ediyor. Emevilerin sonlarına doğru yayılmış bir fırka. Tirmizli, Tirmizli, Cehm bin Safvan'a nispet ediliyorlar. Yani bunların imamının adı, bu fırkanın kurucusunun ismi ne? Cehenn bin Safvan.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 Tamam mı? Yani Allah ve Resulü ancak Allah'la ilgili haber verebilir. Hiçbir beşer, hiçbir filozof, hiçbir felsefeci, hiç kimse Allah azza ve celle ile ilgili havadan söz söyleme hakkına sahip değildir. Çünkü Allah azza ve celle ayet ediyor ki eee ve minen nas men yucadelu fillahi bighayri ilm. kimisi de Allahla ilgili bilgisizce konuşurlar. Allahla ilgili bilgisizce konuşurlar. Ve yette büyük kulle marid. Ey birçok hastalıklı şeytanın peşine düşerler ya da velehuden vele kitabı moniir başka bir ayette. Onlar bir doğruluk üzere olmadıkları gibi onları aydınlatan bir kitapta yoktur. El sünnet ve cemaat.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 Neydi arkadaşlar Rububiyeti kim söyleyecek bize? Rububiyet ne demektir? Rabbim kendi fiilleriyle kendisini bilemesine. Yüce Rabbimizin birlenmesine. Yüce Rabbimizin fiilleriyle birlenmesine. Kendi fiilleriyle. Yani bu fiillerden nedir kasıt? Rızkı Rızk yağmur verir. Yağmur, Yağmuru öldüren yağdırır. yağdırır. Öldüren Öldürür diriltir. Dirilir. Hastaya şifa verir ve Ey bu Olur. konuda. He, i̇htilaf yoktur yani. Bugün Yahudiler de bu sıfatı kabul ederler. E, Hristiyanlar da bu sıfatı kabul ederler. Ancak bu sıfatta ona ortakları vardır ayrı bir şey. Vakaletel Yahud Uzeyr'in ibnu'llahi ve kâleten Nasara Mesih'in ibnu'llah. Bu ayrı bir şey. Ancak ey bilirler ki yağmuru yağdırır, rüzgarı estirir, güneşi doğurur, şunu, bunu insan öldürür, diriltir. Bu yüce Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesidir. Bu rübubiyettir. İkincisi nedir? Kuluhiyet. Kuluhiyet. Uluhiyet nedir Allah arkadaşlar? Allah'ın kulu üzerinde bir birlemez. Yani Allah'ın kulun birlemez. Tam açık bir net. Sarih bir dille söyle. Kulların kendi Kulların fiil fiil kendi fiil kulun kendi, kendi fiilleriyle Allah'ı birlemesi. Allah Dikkat edin ilki neydi? Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesi. İkincisi kulun kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi. Ey namazında, orucunda, duasında, hacında, tavafında, sayında her neyse. Bütün ibadetleri sadece ve sadece Allah için yapması ve hiçbir şeyi ona ortak koşmaması. Uluhiyet tevhididir. Zaten fırkalar Tabii. ikinci tevhitte ortaya çıkıyor değil mi? Yani birincide yok. Birincide yok. Yani. İkincide uluhiyet ey, işte burada fırkalar ortaya çıkıyor ve üçüncü sıfatta da çıkıyor. Yani üçüncü ışıkta. İkincisinde ne çıkıyor?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 73 fırkaya ayrılacak. Kulluha finnar. nar hep sağ Hep ateşte. Yani buraya kadar sanki bu ümmetten olmak ateşte gibi. İlla vahide. Sonra i Aliye'sat istisna yapıyor. İlla vahide. Ancak birisi müstesna. Kimdir onlar? Ve ma ana ve ashabehi başka bir lafızda vahiyet cemaat. Onlar cemaattır yani ehli sünnet böyle cemaattır. Biz de biliyorsunuz bu fırkayı nasıl net olarak ortaya koyuyoruz? Diyoruz ki Aslül Kitab ve Sünneti ala fehmi ashabul ümme ya da ala fehmi selefül ümme. Fehmi ashabul ümme ya ashab yani selefimiz gibi Kur'an ve sünneti anlayan fırka kurtulan fırkadır. Bununla ilgili delillerimiz oldukça çoktur. O zaman bu metni şimdi ben anlatmaya çalışacağım.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 isim ve sıfatları ispat ederiz, yani kabul ederiz. Yine Kur'an ve sünnetin neshi ey yani reddettiğini de reddederiz. Tamam? Bu iki şey. Allah Azza ve Celle demiş ki, وَهُوَ السَّمِيعُ O işitir. Ne yapmış? Ispat etmiş işittiğini. Biz şimdi bu işitmeyi, ya buradan kasıt, havada buluttur, veya şöyledir gibi laflar etmeyiz yani felsefeye bu işe haklı karıştırmayız. Birazdan gelecek onları daha iyi açıklayacağız. Ne deriz? Biz iman ettik ki Yüce Rabbimiz işitir. Nasıl işitir? Şanına yarışır şekilde işitir. İlahlığına yaraşır şekilde işitir. Ve onun işitmede hiçbir benzeri yoktur. Bu sadece bir örnek arkadaşlar. O görür, şanına yaraşır şekilde görür.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 Buna iman ediyor musunuz? Ediyoruz. Onun kanatları var mı? Var. Var. Peki nasıldır? Bilmeyiz. Susarız. Ya biz Cebrail ile ilgili bile Aleyhisselam haddi haddimizi aşmazken nasıl olur birileri bizi bize çıkardık yine bunlar müşebbihedir. <gülüyor> biz diyoruz ki Allahu Teala dedik ki işte Cebrail'in e, 600 kanatlı mıydı? 600 kanatla onu gördü ve raahü bil mubi onu 600 kanatla gördü buna haber verdiyse o zaman İbrahim sana düşen buna iman etmektir nasıldı o sana haber verilmedi o sana o senden istenmedi işte kuş tüyü müdür uçak kanadı gibi midir mesela örnek veriyorum bizden böyle bir şey istenmemiş ki bu ilim de değildir bu sapıklıktır bunun ardına düşmek aynı İmam Malik'e soru soran adam gibi o zaman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 Keyfe ne demek? Nasıl? Ha, yani nasıllığı, keyfiyeti. Şu an benim burada oturmam keyfiyeti size malumdur. Bellidir yani nasıl oturuyor. Ha. Ama mesela şimdi diyelim ki e, birisi bize telefon açsa dese ki ben evde oturuyorum. Ha, biz o oturmasının keyfiyetini bilmiyoruz. Ama iman ediyoruz o oturmuş. Tamam? Ama sandalyede mi oturmuş, yerde mi oturmuş, ayaklarını uzatarak mı oturmuş biz bilmiyoruz. Değil mi? Ha, keyfiyeti bilmiyoruz. Ancak bu şahısın sorduğu soruda problem var. Dedi ki ya imam keyf esteva Rabbuna nasıl dedi keyf. O da dedi ki el istiva'u ma'lum. Dedi ki istivadan istivanın ne demek olduğu malumdur dedi bilinen bir şeydir. Ey yani irtafa ve ale. Yüce Rabbimizin her şeyinin üstüne üstünde olmasıdır, yükselmesidir. El imanu bihi wacib.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 Buna iman etmek vaciptir. Es-sü'alu anhu bid'a. Ancak diyor keyfiyetiyle ilgili soru sormak bid'a'tır. Anladınız mı? Yani diyor ki ne bu nasıl? Hatta diyor ki min minel meclis ve huve muftedi'a. İmam Merk Rahim Allah diyor ki ne bu adamı diyor mescitten çıkartın. Çünkü diyor bu adam bid'a'tsı bir adamdır.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 ee, razı olması Allah Azze ve Celle'nin gadabını kabul etmiyorlar desem ne dersiniz? Gadaptan ka kasıt diyorlar ceza vermesidir. Tevil mi? İşte tevildir bu. Tevil ediyorlar. Yani bu ayeti inkar anlamında söylemiyorum. Kur'an herkesin önünde dayım. Yani sen kabul etme ama biraz ağır yani. Rıza kabul etmiyorlar. Kabul ediyorlar da tevil ediyor. Yani tevil Belki e, farklı bir yorum, farklı bir bakış açısı olabilir. Şöyle diyelim inşallah. Zaten ayeti inkar etmiyorlar. Biz evet. onlara muattıla diyoruz tatilciler. Evet. İnşallah onu açacağız birazdan. Ancak rızayı rıza. Hani demin dedi ya İmam Malik dedi ki el istıwa malum. Şimdi buraya rızayı koyun Ben diyorum ki Er rıza imalum. Ey yani rıza'nın rıza'dan ne kastedildiği? Malumdur. Bilinen bir şeydir. Evet. İşte onlar bunu kabul etmiyorlar. O rızayı ey ne yaptılar? Onu tevil yapıyorlar. Yani evet. ey yani diyorlar ki buradan rızadan kasıt mükafatlandırmasıdır diyorlar. Yani, evet. Ama aralarında Allah senden razı olsun diyorlar. Tamam. <gülüyor> i̇şte bu mükafatlandırsın. Evet. Allah seni evet. mükafatlandırsın. Seni Şimdi peki niçin? Nadir niçin nadir arkadaşlar? Niçin? niçin bunu yapıyorlar? Gazap.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 Ha, biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle razı olur ancak şanına yaraşır bir şekilde. Rabbim kızdığı zaman da geri dönüşü yok. Kazap gazap, gazap eder yani. Geri dönüşü yok yani. Affetmiyor. Bir şey kızarsa affetmiyor değil mi? Ha yok Allah affedebilir. affedebilir. Şu şekilde yani, yani. Bir şey kesin kızdığı zaman. Ha bir şey ol dediği zaman o belki onu kastediyorsun. Onu da belki. Işte, yani vadide cayman. Kün feyek. O yani ayrı, ayrı bir şey. şey. Caymaz, Şimdi o, bu konular var lütfen bu konular var. İnşallah bunlara geleyim. Ancak ben bu ön bilgiyi verme sebebimiz tekrar ediyorum. İsim ve sıfatlara bakış açımız Kur'an ve sünnetin ispat ettiği şeyi ispat etmek Kur'an ve sünnetin nefret ettiği, reddettiği şeyi de reddetmektir. Allah kullarına karşı zalim değildir. Allah Azza ve celle zulüm sıfatını kendinden nefiyetmiş, Cehalet sıfatını kendinden nefiyetmiş mesela. Ve buna benzer sıfatlar. Ama Allah Azza ve celle kendiyle ilgili sıfat ettiği sıfatların hepsi de en mükemmel şekliyle ona aittir. Tamam? İnşallah cehmiyeyi cehmiye yapan, müşebbiheyi müşebbihe yapan şey nedir? Bunlar üzerinde duralım. Çünkü İbn Teymiye Rahim Allah dedi ki: "Fehum vasatun bu. Ehl-i Sünnet diyor bu ikisi arasında vasattır." Onlar şanı yüce Allah'ın sıfatları bahsinde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 Ne cehmiye gibi inanıyor ne müşebiye gibi inanıyor. ehl sünnet ise diyor ki evet doğrudur. Çünkü ayet ve hadisler bize haber vermiştir ki Yüce Allah'ın iki eli var. Birisi iki İki elimle yaptığımdan, yarattığımdan adın. seni secde, secde etmekten alıkoyan nedir? Adın, adın, adın. He. Peki matrudi akidesine göre ne demektir He, bedu Hı? Matrudilere göre Yetten kasıt nedir ilk elden kasıt? Kudretler. Kudrettir. Yani o Allah-u Teala e, Kur'an ifadelerine, Kur'an tebliğ metoduna baktığımız zaman bize, bizim anlayacağımız dilden bize hitab ediyor. Doğru mu? Yani elde değil de başka bir şey dese biz anlayamayız. Ama el dediği zaman eli biz manen tasavvur edebiliyoruz. Ama yani bize allah Teala bizim anlayabileceğimiz e, kapasitede bize hitap ediyor. Yoksa noksanlık bizde kendisinde değil. Şimdi değil. Hakkına evet. helal Böyle değil. Şimdi böyle. Bak. Yüce Allah'ın iki eli var mı? Evet. Ayette diyor ki, ayette evet. iki elimle yarattığımdan seni secde et, e, etmekten nalı koydu bu bir. Asıl Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Azza ve Celle diyor kıyamet günü gökleri bir eliyle dürer. Dünyayı bir eliyle dürer.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 Yalnız eli hiç kabul etmeyen işte Masrutiler diyorlar ki yet bu diyorlar yetten kasıt yet yani yetten kasıt diyorlar Çünkü ay, ay şeyde öyle geçiyor ya buradan kasıt kudrettir ey yani kudretimle yarattığıma seni secde etmekten ne koydu herhalde Saat suresi 76. ayet olacak ona bakarsanız görürsünüz niye iki kudretin desin ki ha, şimdi zaten diyorlar ki Arap bilincileri diyorlar ki hadi yet sizin dediğiniz gibi kudrettir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 müşebbihe dedi ki Allah'ın Azza Ve Celle elleri haşa mahlukatın elleri gibidir. Cehmiye dedi ki ne böyle bir şey yoktur Allah Azza Ve Celle bu, bu bunlara efendim e, sahip değildir. Ehli Suna ve Cemaat dedi ki evet ayet ve hadisler ispat ettik ki Allah'ın elleri var ancak biz biliyoruz ki leyse kemislihi şey Şura Suresi 11. ayette. Ey onun hiçbir misli yoktur. Ben bir soru soruyorum. Yüce Rabbimiz zatında benzeri var mı arkadaşlar? Yok. O zaman sıfatlarında da benzeri yoktur. Bu kadar. Anladınız mı? Evet. Zatında ve sıfatlarında birdir. Yani öyle iman etmek zorundayız. Şimdi birdir. Daha... Şimdi bakınız arkadaşlar ellerini var demek. Şimdi e, olayı daha iyi anlayalım diye şöyle yapalım. Müşebbihe, cehmiye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 Diyor buna cehmiye denmesinin sebebi diyor. Çünkü diyor sıfatlarla ilgili ilk sesadı ilk felsefeyi ortaya koyan kişi cehm bir saffandır. Anladınız değil mi? Cehm bir saffandır diyor. ilk o yüzden diyor biz bunlara da diyor cehmiyeciler denilebilir. Bu lafız geniş bir anlama ulaşmış.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 Yüce Allah'ın yarattıklarına benzeten ve Onu kullarının misli gibi kabul ederek temsile saban saban müşebbihe arasında vasattır. Arkadaşlar müşebbihenin özelliğini kim söyleyecek bana? Müşebbihe nedir? Ne demektir müşebbihe? Yani, Yüce Rabbimizi ey kime benzeten? Yaratılmışlar. Abi. Yaratılmışlar abi. Cehmiye.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 Leise kemiyle şey. Leise kemiyle şey. Ey onun hiçbir misli yoktur, benzeri yoktur. Burada cevap kimedir? Tek sözü bu kime benzetmişti? Yaratılmışlara. Allah azza ve celle cevap verdi. Dedi ki "Leyse kemiyle şey." Dedi onun hiçbir misli yoktur dedi. Ona cevap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 Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini, müşebbiheye cevap verdi. Ondan sonra ispat ederek, ey işittiğini ve gördüğünü de ispat ederek burada da Cehmiye'ye cevap verdi. Ancak bugün mesela gü günümüzde, biliyorsunuz günümüzde eş'ari akidesi işitmeyi kabul ederler. Yüce Rabbimizin işitmesini kabul ederler. Yüce Rabbimizin görmesini de kabul ederler. Eş'ari akidesi yine böyledir. Ebu Hasan el Eş'ari'nin müntesipleri yine böyledir. Her ne kadar Ebu Hasan el Eş'ari kendisi bu fikirlerinden vazgeçtiyse bile maalesef, biliyorsunuz 40 yıl kadar o kullebiye mezhebinde kaldı. Evet. Ve daha sonra kendisi bu inancından, bu inancından vazgeçti. Yani eşarilik, şu anki bilinen eşarilik düşüncesinden vazgeçti. Ve hudbeye çıktı. Üzerindeki cübbeyi çıkartarak dedi ki ben dedi güne kadar ey yani söylemiş olduğum bu düşüncelerimden vazgeçtim. Ben dedi Ahmet İbni Hanbel'in akidesi üzereyim. Ey yani selefimizin akidesi üzereyim. Dolayısıyla onun bir kitabı var. El-İbane fil ilm diyane diye el-ibane diye bir kitabı bir de el makalitul diye bir kitabı var. Her iki kitapta da bizzat bu görüşlerinden vazgeçtiğini söylediği halde bugün maalesef bu görüşler e, e, Ebu Hasan el-Eş'ariye nispet edilmektedir. Ancak bu günümüz Eş'ariler diyorlar ki hayır diyorlar yani onun böyle bir sözü yoktur kabul etmiyorlar ondan ancak e, tarihçilerimiz ondan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 ve o semî' o o o o sıfatlarını zikre ederiz kim de yüce Rabbimizi benzetirse kullarına yaratılmışlarına ona da deriz ki leise kemislihi şey ya da hepimizin bildiği ihlas suresinde velem onun hiçbir benzeri yoktur mesela daha önce rafizilerin bir kolu olduğunu söylemiştik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 Niçin arkadaşlar? Allah Azze ve Celle demin ayet okuduk dedik ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ ve وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ Diyor ki her türlü hastalıklı şeytanın peşine düşerler. Niçin? Allah'la ilgili bilgisizce konuştukları için. Ha, o halde bu bilgiyi Kur'an ve sünnet nasıl emrettiyse Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat et Kur'an ve sünnetin nefret ettiğini nefret. مَسْخَلَا <gülüyor>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 kendisinde toplamış olmaktadır. Yani hem tenzihi, tenzih ne demek? Yani Allah Azza Ve Celle'yi kullarına benzetmeyi tenzih etmiştir. Hani eksikliklerden tenzih etmiştir. Dolayısıyla zaten muattıla, günümüzde muattıla dediğimiz kesin de diyorlar ki biz dersek ki Allah'ın elleri var ve Allah Azza Ve Celle ses ve harfle konuşur. O zaman diyorlar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 Allah Azze ve Celle'nin diyor Allah Azze ve Celle'nin diyor ellerini olduğunu söylemek diyor. Onu benzetmektir. Teşbih'tir. O zaman soruyoruz. El ne demektir? Kim eli tarif edecek? El ne demek? Bir şey. Parmakları, parmakları, olan, bir orta, parmakları olan eğilip bükülen. Parmakları olan eğilip bükülen dedi. Hadiste geçiyor. Hadiste diyor ki ne? Çölde diyor atımın elleri yere batınca Dolayısıyla Ömer abinin yaptığı tarih eksik kaldı. Yani evet. parmakları yok atın. Evet. Tek başa. He. Ola hayvan Biz şimdi şöyle söyleyecek o zaman. Şimdi arkadaşlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu olay gerçekten o kadar sarih ve açıktır ki şimdi Allah Azze ve Celle demin söylediği gibi Ömer abinin atın elleri ona yakışır şekildedir.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 cisimlendirmediğimiz gibi biz diyoruz ki bakınız ve lehü ey onun iki eli var ve la teşbih ve la tecsim ve la ta'til ve la teşbih yapmadan cisimlendirmeden keyfiyetlendirmeden ve ta'til de yapmadan biz diyoruz ki ne şanına yaraşır bir Yüce Rabbimizin haber verdiği ey yani Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini bu şekilde ispat edecek nefret ettiğini de nefret edeceğiz. Yani bu konuda akla yer vermeyin. İmana yer verip iman edin. Şu an bunlar ortalığı karıştırmasaydı, yani bu tatilciler, mağattılar, böyle bir sorun yoktu. Herkes diyecektir, Rabbim, Allah harça şey istiva etmiştir. Bitti gitti. Doğru. Aynı İmam Malik'in dediği gibi min minel mescid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 Teşbih de yapmıyor. Demin dedik ya tekrar edelim. Tekrar edelim. Ve evet. la teşbih, ve la teczim, ve la tatil, ve la tekih. ne demek arkadaşlar? Keyfiyetlendirme. Keyfiyetlendirme. Yani nasıllığı. Efendim tatil ne demek? Başka İçini boşaltmak. <gülüyor> Tecsim ne demek? Cisimlendirmek. Cisimlendirmek. Cisimlendirme. Teşbih ne demek? Benzetmek. Benzetme. Benzetmek.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 He. Yani manasına geldi değil mi arkadaşlar? Bir de bakın oradan buraya indim Yüce Rabbimiz hiçbir şeye benzemediği için biz bunu zul sıfatı diyoruz buna. Zul sıfatına da iman ederiz. Yüce Rabbimiz gecenin son üçte 3te biri iner. Nasıl iner? Ve la tekiyif. Ve la Ve la teşbih ve la ta'til. İner şanına yaraşır şekilde iner. Hepsi bu kadar. Anladık mı arkadaşlar? Yüce Rabbimiz aşağı istiva etti. Şanına yaraşır şekilde istiyor. Ancak kelimeleri bozmuyoruz. Dikkat edin. Nuzuldan kasıt kitaptır desek bitirdik kelimeyi öldürdük. Tahliymiş, tahliymiş bitti. Tamam mı? İstivadan kasıt tenceredir dersek aha, anlamı bozduk gitti. O yüzden Arapça Arapça mana itibariyle kelimenin manası ortada. İstivanın da ne olduğu ortada?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 توف انتلبك ايش انقضت التهيه انت ايش هيك شو بيقول لا ما خلصت الجلسه, خلصت الجلسة. العرعور رحمه الله يقول نقطه البحث انتهت لنختل انتهت اللي بدنا نكتب تمام يا اخي برا عم يختار علي امثله بده تفسير يعني شوي الان انتهى يلا معنا شوي مع بدك بدك أنت تفسير؟ لا تفسير لا شو اسمه هلا يتخطر على بالي إنه موس الفهمين؟ موسى الفهمين؟ عليه السلام قت ما سر بأهله فأنا سمي الجانب الطور النار فذهب إلى النار من القصة يعني هناك ر ربه ما را ربه, ربه أو كلما ربه كلما ربه ها كلما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 نعم. ها ال ال الصحيحة يعني الصحيحة القول القول الراجع الله عز وجل هو كليم كلم الله موسى نعم. كلم الله عز وجل مع محمد عليه والسلام في الميراج الله عز وجل بس كان في الأرض موسى أحسن هو في الأرض يا الله عز وجل هو كريم. يحتاج الجماعات مثل الصوفيين او كذا يقولوا كلموا موسى في الارض شلون انت عم بتقولوا السلفيين انه كان في السماء ايش يكون نحن بنقول نحن نقول كلنا احنا نقول يسير القمر معنا كيف تتكون قمر معنا هيك نحن نمشي نعم يسير القمر وتمشي معنا نعم الله عز وجل لا, لا اله الا الله هؤلاء الصوفيين بالعقل يعني بالعقل أصلا بلا عقل يعني في الأصل بلا عقل هذا ما عقل الله عز وجل يشبهوه كما الناس يعني حاشا الله عز وجل هو في نفسه في ذاته أي على السماء أي على العرش أما هو في صفاته مع عباده في كل محال في السمع والبصر وفي بعلمه في كل محا، عرفت؟ ها هو يفتكر يقول كيف يسمعنا؟ هو يشبه كمان يعني يسير رب العالمين مثل الـ مثل الـ الخلق حاشا وكل لا يقول كيف يسمعونه هو في السماء حاشا هو رب وهو معكم أينما كنتم؟ وهو معكم أينما كنتم؟ الله أكبر يعني إن شاء الله. نحن يعني ما نحكي على رجل ما نحكي على على جبل نحن نحكي على رب العالمين خالق كل شيء فهمت يا أخي عقلنا قاصر على التشبيه أحسن هذا كلام الصحيح نحن عقلنا ولا يدرك الأبصار يعني الجن قال قل إن أوحيلية أنه استمعنا فر من الجن He Kur'an Kur'an'a haybe. Arkadaşlar Dedi ki ben tefsir edeyim. Çünkü bu dersler şu an biz şeyde var odamızda yayınlanıyor. Yani burada inşallah faydası olur. arkadaş var sağ olsun onu yüklüyor. Ben o yüzden buradakiler için değil en azından oradakiler için. Dedi ki bu bazı sofiler diyorlar ki madem diyor siz diyorsunuz Allah arşın üzerindedir.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 Zannediyor ki, senin benim gibi işitmek için yanında durmak lazım. Şimdi ben size şimdi şunu sorayım. Bu işe akıl karıştırılacak olsaydı, lütfen söyleyiniz. Şu an buradaki konuşmaları Allah işitiyor mu? İşitiyor. Dışarıdaki? İşitiyor. İşitiyor. Efendim Türkiye'deki? İşitiyor. Türkiye'deki? İşitiyor. Allah işitiyor değil mi? Dünyadaki, göklerdeki? Yerin altındaki her şey istiyor mu? Tarınca, o zaman haşa, haşa bu akılla giderlerse bunlar nasıl olur da bir ilahın bu kadar şeyi işittiğine inanabiliyorlar? <gülüyor> yani dolayısıyla bu işe aklı karıştırınca biterler. Tamam mı? Bu basiretlerin ve aklın kavrayacağı bir şey değil. Bu bir. Birisi dedik ki Allah'ın arşını taşıyan meleklerin ayakları nereye basıyordu? <gülüyor> hani onun arşını taşıyan sekiz melek var sekiz tane Sekiz her tane melek var. Orada yer, bir bir ayak ayak hocam. He? <gülüyor> Orada yer çekimi yok mu hocam? Orada <gülüyor> yer <gülüyor> çekimi yok mu? Şimdi Allah Azze ve Selam diyor ki, bak, Ağlaması o diyor ki ayağı diyor. Böyle bir şey var mı abi? Arşın dört ayarı vardı, her bir melek sekiz. He, onu sekiz tane, tane melek taşıyacak. O gün, o gün ama yani o günkü sayısının sekiz olacağı söyleniyor. Ey yani mahşer günü için sayısı sekiz olacağı söyleniyor. Tamam mı? Ayette tamam. öyle diyor. 8 yani 18 tane melek taşır diyor. Ancak şunu söyleyeyim. Aisset (sav) diyor kulak memesiyle arşı taşıyan meleklerin kulak memesiyle diyor omuz arası 700 yıllık bir yol mesafesindedir diyor. Şimdi kuş şu şu o onun lafı oldu da yani ben şunu söyleyeyim. Dikkat edin Aisset (sav) diyor ki ne? Arşın melekleriyle ilgili diyor bilgi vermemeş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 Bizim şu 10 metre önümüzü görmememiz bizim hacizimizle ilgili. Örnek verelim. Benim görmemle bir kartalın görmesi aynı değil. Kaç kilometreden yerdeki küçük fareyi görüyor, geliyor, onu alıyor. Öyle mi? Şimdi o soruyu soran, o mahtar kaybolan o tepkiler, <gülüyor> bu sıfatları zaten reddetmiyor mu?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 diyor ki ve nerede olursanız o sizinle beraberdir. Dolayısıyla Allah azze ve ualla da Umar radıyallahu anh diyor ki şey Allah Allahu celle celal ayette Ebubekir'e diyor ya la Allah Diyor ki hüzünen hüzünlenme, Allah bizimle beraberdir. Şimdi buradaki beraberlik nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Biz buna biliyorsunuz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 anlayışta onunla beraberiz. Allah azze ve celle ey nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah azze ve celle sıfatlarıyla beraberdir. İşitmesiyle, görmesiyle, bilmesiyle. Ya hakikaten ben çok soğutmuşum sayıyı. Ya İbrahim. Ki kan azıl an, قد سمع قول التي تجادلك في زوجها. Teklidin Allah. Allahu yesm'u tahavurakuma. Evet, bu bir ulaştı. Ma bir örnek verdi. Ayetteki örneği verdi. Diyor ki kocasıyla ilgili diyor, sana şikayette bulunan Allah e, bulunan kadını Allah işitti ayette. Diyor ki Aişe radıyallahu anha diyor. aynı odada diyor kadının ne dediğini işitmedi.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 Allah razı olsun. Konuyla ilgili soru sormak isteyen varsa sorsun. Ee, ee, sizin, yani alakası üstünde varsa üstünde, nasıl benzer soru? Nükkanın üstüne geçen hafta bir cenaze vardı. He. Orada adamın bir tanesi duruyordu. Dedi ki, Ahmet bin Hanbel Allah'ı 99 defa rüyasında gördü dedi. Evet. Öyle bir şey nasıl oluyor? He. Şimdi ona diyeceğim ki ne?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 Basit Sözünü olarak... Anlamı, e, Ahmet bin Hanbel'e e, <gülüyor> müsbet için kendisi bu sözü söylemiş midir? Ya, Ahmet söylemez. bin Hanbel'in böyle bir sözü yoksa onlar <gülüyor> maalesef kardeş, iftira ediyorlar. Birçok konuda iftira kardeş. ettikleri gibi. Ee, yani adam diyor ki sözde Mahmud Efendi Cübbeli Ahmet'le ilgili istihareye yatıyor veya yatırıyor neyse. Bir de istihareci bilmem kim varmış onların. Bunu açarsak ben size gösterebilirim nerede anlatıldığını. Ee, herkes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 Allah Azze ve Celle dağa tecelli edince dağ toz buz oldu. Ama Mahmut Efendi taş gibi kalkıyor sabahleyin. Hiçbir şey yok. Bununla beraber biz diyorduk yine Kerimullah Musa'dır. Meğer bir de Mahmut Efendi varmış. Yani buna benzer birçok sapıklıklar. Bunlar batıl şeylerdir. En basit kelimemi söyleyeyim. 3-4 gün önce tahliye, tahliye oldu. Omuz üstünde miydi? Neydi? Bakın diyor Evliyollah yetişti. Allah. Yani yine Allah'tan bilmiyor.